Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Aslanmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz, dinleyicilerimiz Merve Uslu ve Burak Uslu'ya da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet tabii konumuz gündemde en önemli yani Türkiye'den bahsederken en önemli şey Akbelen'deki e, abluka ve işte ağaç kesme e, meseleleri jandarma kontrolünde tutulan şeyler ve direnişin. Çeşitli şehirlerde de yapılan e, direniş e, protesto gösterileriyle devam ediyor. E, sabah Yeşil Gazete'deki ilk haberde sabah 6'dan itibaren bu sabah Akbelen'deki nöbet alanı tekrar ablukaya alınmış durumda. İzinsiz olarak kesilen ağaçları yine izinsiz olarak bu dayan Limak şirketine ait iş makineleri kolluk güçleri tarafından korundu diyor haberde. Bu yeni taze bir haber. Ama ağaç budama bu sefer. Aa, evet bu sefer adı budama <gülüyor> oldu. Limak şirketine ait iş makineleri kolluk güçleri tarafından da korundu diyor. Aktivistler de Jammer denen bu sinyal bozucuların kullanımı sebebiyle güvenlik kaygısı yaşamışlar. Haberleşemiyorlar. Cep telefonları da kullanamıyor anladığım kadarıyla. Ee, biz de sanırım o yüzden ulaşmakta zorluk çekiyoruz. evet belki bir konuk alır mıyız diye umuyorduk da yayına. Evet. Belki de öyle evet yani. Yani Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan aktivistler sabah sabah 6 sularında jandarma ablukası ve gene hizar testlere sesleriyle uyanmış durumdalar. Tam bir kabus manzarası <gülüyor> tasvir ediliyor. Ablukanın nöbet alanının iki tarafını çevirecek kadar büyük çapta olduğu ve sinyal bozucularla işte jammerlarla tüm iletişim kanallarının engellenmesi ekoloji savunucularında hukuksuz ağaç kesimine devam edileceği veya nöbet alanındaki ağaçların kesilebileceği endişesine de yol açmış. Valilik açıklamasıyla izinsiz kesim işlemlerinin pazar günü itibariyle son, sona erdirildiğini kolluk kuvvetlerine Hatırlatıyor aktivistler bizzat valiliğin açıklaması var diyorlar ve bu çalışan testerelerin derhal durdurulmasını istiyorlar. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ise testerelerin ağaç kesimi için değil kesilen ağaçların budanarak alandan çıkarılması için çalıştırıldığı açıklanmış. Hakikaten çok Hı. acayip bir durum var ortada yani. Evet ve tomruğa dönüştürülüyor aslında ağaçlar tabi. Alanda testereler kesilmiş durumdaki buna yüzlerce buna da, buna yıllık da, ağaçları bu diyorlar. Ha, buna da, bu... Da, da geri dönüşüm diyebilirler. Evet diyebilirler. <gülüyor> ağaçları harcamıyoruz. Sıfır net. Dönüştürüyoruz. Net sıfır. Dönüşüm tam dönüşüm yani. Alanda testereler kesilmiş durumdaki yüzlerce yıllık ağaçları bu deyip taşınabilecek boyutlara indiriyor. Ardından da Tomrukları kamyonlara yüklüyor, Çok sayıda yük kamyonu var. Zaten tomalarda var. Tam bir yani ormanın içinde modern şehir manzaraları ve mücadele mantığı. Ardından konuş, oluşturulan tomruklar kamyonlara yüklenip orman arazisinin dışına çıkartılıyor. Alanda da yer alan tabii kepçeler, iş makineleri toprağı tıraşlayıp kararak alanı düzeltiyor. Ne güzel değil mi? Limak'a ait iş makineleri jandarma koruması altında çalışmaya devam ediyor diyor ve başından beri orada bulunan aktivistlerden çevre mühendisi Deniz Gümüşelse ise Akbelen'de kesilen ağaçların tomruğa dönüştürüldüğünü bildiriyor. ve Budama değil bu yapılan. Hafirletmeye çalışıyorlar. Kesim, katliam ifadelerini kullanmış. Yani yüzlerce yıllık dev ulu, ulu ağaçların kesilmesinin ardından ormanlık alandan taşınmasıyla birlikte yüzlerce yıldır bölgede yaşayan türler de tabi hayvanlar ve diğer bitkiler de doğal yaşam alanlarındaki son dakikalarını yaşıyor diye dramatik ifadeler de kullanılmış haber değişik Gazete'nin haberinde Limak'ın ormandaki anayasaya aykırı madencilik faaliyetleri yalnızca Köyün insanlarının değil, sakinlerinin değil, binlerce canlı türünü de yerinden ediyor diye ilave etmişler. Ve Akberen Ormanı'ndaki, abluk altındaki aktivistler de ekoloji savunucularına destek çağrısında bulunuyorlar. Gelebiliyorsanız gelin, gelemiyorsanız bulunduğunuz yerlerde hukuksuz ağaç kesimine karşı eylem yapın diyorlar. Dün çeşitli şehirlerde de vardı. Değil mi? İstanbul'da nasıldı durum. Evet, pazar günü gerçekleşti. Kadıköy, Koşu Yolu ve Acıbadem Mahallesi sakinleri bir eylem gerçekleştirdiler Koşu Yolu'nda. Yüzlerce kişi, İstanbul'da bildiğimiz ilk mahalle dayanışmaları vardı bir dönemler. Özellikle Koşu Yolu'nda biraz daha devam ed ediyor. dayanışma Mahalle dayanışması şeklinde. Bir mahallenin çağrısıyla yapılan, bir mahallede yapılan ilk eylem oldu. Bunun dışında basın açıklamaları... Merkezi etkinlikler, partilerin, sendikaların açıklamaları olmuştu ama böyle mahalleli kendi mahallesinde parka inerek e, liman Akbelen'den çık git mesela e, şeyiyle, sloganıyla ya da başka sloganlarla minik bir yürüyüş parkın etrafında ve bir açıklama yaptılar. Evet, e, pazar günü <gülüyor> 19.30'da ayrılıkta da <gülüyor> bir şey vardı. Şey bile, e, e, Koruma gönüllerinin de içinde bulunduğu e, böyle yaklaşık e, 80-90 kişilik bir grupta meydanında e, meydanda bir protesto eylemi gerçekleştirdi limak e, ellerinde banknotlarla. Ben de oradaydım ve ilgi işte bir gözlemim oldu. İlgi çekti, yani trafik devam etmesine rağmen polis ve kolluk kuvvetleri pek yoktu ortada. Zaten ayvalık gün en tip en merkezi meydanından bahsediyoruz Asya e bulunduğu yerde Cumhuriyet meydanında. Fakat arada bir yere genç gençler azınlıktaydı maalesef daha çok orta yaşlılar ve üstleri e, bulunuyordu büyük ölçüde fakat bir gencin e, kurulan, zincirin arasından geçerken kolay gelsin diyerek gittiğinde <gülüyor> not etmek lazım ilginç bir noktaydı <gülüyor> o da <gülüyor> evet, evet e, şimdi ne yapalım devam ettirelim yani bu deki durum Akbelendi böyle. Ak, Akbelenle ilgili kısaca bir süreçten de bahsedeyim Ömer abi. Birkaç şey söyleyeceğim ondan sonra da. Ee, şimdi buradaki direniş bugün başlamadı. Yani bunun iki yıldan fazla bir süredir devam eden bir direniş var ama hikayesi aslında. Ee, ilginç bir hikaye. Burada iki tane termik santral var. E, kömürle çalışan. Birisi 28, diğeri 21 yaşında. Devlet bunu özelleştiriyor ve özelleştirmeden de iç taş bunları alıyor. Ancak bu ögede bu santrallerin kömürü kalmadığı için, doğru düzgün, zaten kapatılmaları gerekiyor. Zaten aslında Türkiye'nin Paris'in anlaşması doğrultusunda verdiği vaatler nedeniyle bu kömürlü termik santrallerden vazgeçmesi gerekiyor. Hem de çok Uzun süre e, bölgede çalışmış santraller bunlar. E, sonra bölgedeki e, ekstra e, kömür alanlarının açılarak santrallerin e, ömrünün uzatılması yönünde proje geliştiriliyor. Bundan 3 yıl önce aşağı yukarı geliştiriliyor bu proje ve 2 e, yıldan biraz fazla uzun bir süre önce de netleşiyor bölgedeki e, termik santrallerin kömrünün. O şu anda Akbalan Ormanları'ndaki madenlerden karşılanması ee, ve e, orası sadece ormanlık da değil zeytinlik arazi e, yani maden arazisi zeytinlikleri de kapsıyor. Ee, yaklaşık 40 bin zeytin ağacının e, kesilmesi gerekiyor o alanda projenin e, şirketin hazırladığı projeye göre e, ve dolayısıyla... E, Biliyorsunuz bu sürekli zeytin yasası meclise gelir gider, gelir gider, reddedilir, gelir gider. Yedinci falan oldu galiba. Evet. Büyük kampanyalarda kasası... yürütüldü zeytinle ilgili ve başarıya da ulaştı. Vazgeçildi evet. yani. Evet. Bunun işte en temel nedenlerinden birisi bölgedeki kömür yataklarının zeytinliklerinin altında olması. Yani aslında o termik santrallerini yaşatmak için özel sektörün e, isteğiyle sürekli gündeme gelen bir yasadan bahsediyoruz. E, öte yandan zaten termik santral e, kapatılması gereken bir şeydi diyoruz ama bununla ilgili bir rapor da var. Buna göre e, bu bir 37 diğeri 21 yaşında olan iki termik santral bugüne kadar 35 bin insanın erken ölümüne neden olmuş ve 760 milyar liralık da sağlık maliyeti çıkarmış. Yani neresinden bakarsanız bakın, e, bu projelerin getireceğinden daha çok fazla şeyi insan hayatından, ömründen ve bütçesinden götürmüş santrallerden bahsediyoruz. Ve bütün bu amaçta bu santralleri 10 yıl daha yaşatmak için. Evet, şey, Çiğdem Toker de T24'te net olarak bilançoyu ortaya koymuştur. Çok özlü bir yazıda. Yani %1'lik bir katkıdan başka bir şey yok yani. Bir de bu bu termik santraller ve madenler hep şunu söylüyorlar. Biz istihdam sağlıyoruz. Değil mi? Ana Sadece abim, o, şey... onu söylemiyorlar Özdeş. Yani Türkiye'nin çok farklı yerlerinde, çok farklı doğayı katleden projelerinde o kadar çok karşılaştım ki ben bu reflekslerle. Ee, önce evet istihdam diyorlar. Bölgedeki insanların e, ekonomik olarak zor durumdan Zor durumda olmalarından faydalanıp bir kısmını işe alıp diğer kısmına düşman ediyorlar. Ondan sonra işte burası ekonomik olarak kalkırılacak, siz şöyle zenginleşeceksiniz, böyle zenginleşeceksiniz vaatleri veriliyor. Hatta kiminin çocuklarına okutma, burs verme vaatleri ve ardından işe alma vaatleri veriliyor. Ee, ve bütün bunlar yapılırken de bütün, bunun aslında ne kadar memleket yararını olduğu anlatılıyor, işte ne kadar e, ülke ekonomisine katkı verecek bir şey olduğu anlatılıyor falan filan bu şekilde ikna edilmeye çalışılıyor. Yani bütün projelerde üç aşağı beş yukarı böyle işliyor. En sonunda gelen noktada da zaten görüyoruz eylemlerde jandarmayla şirket birlikte hareket ediyor ilginç tarafı yani. Ee, taraflar şaşıyor her şekilde, karışıyor ve e, koru, korumak isteyenler düşman ilan ediliyor, yok etmek isteyenler e, vatana faydalı insanlar ilan ediliyor en nihayetinde ve bugün bulunduğumuz ortama geliniyor. Ee, özetle birkaç cümlede söylemek istiyorum. Bu aslında Türkiye'nin e, bu eylemler turnu sol kağıdı. Yani devletin insana ve doğaya nasıl yaklaştığını, ve doğayı nasıl gördüğüne dair bir turnosol kağıdı ve çok iyi görülmesi gereken bir renk çıkıyor burada ortaya. Şimdi biz zaten iklim krizi nedeniyle Paris iklim anlaşmasını doğrultusunda verdiğimiz vaatler nedeniyle zaten kömür çıkarmamamız lazım. Zaten termik santralleri kapatıyor olmamız lazım. Ayrıca sadece orman yangınlarında orman kaybedince bir takım refleksler devreye giriyor ama böyle projelerle kaybedilen orman miktarı yanan orman miktarından her yıl 3 kat daha fazla madenlere verdiğimiz alan. Yani gerçekten devlet ormanı korumak istiyorsa önce bu orman içindeki faaliyetleri durdurması gerekiyor. Bunu yapmadığı gibi tam tersine teşvik ediyor. Bütün bu hikayeyi üstün kamu yararı adına ormanlardaki yapılaşmaların, madenlerin, yolların hatta turizm tesislerinin, bir takım depolama tesislerinin önünü açıyor. Yani aslında bize özetle söylenenin tam tersi şeyler yapılıyor. Yani bu ülkenin ormanı korunmuyor. Bu ülkenin o ormana bağlı hayatları, başka canlıların hayatları korunmuyor. İnsanların ne istediğinin bir önemi yok. Yani bir tane, iki tane şirket söz konusu sahibi oradaki işte binlerce insanın ölümü ve binlerce canlının yaşam alanının alt üst olması... Ee, öte yandan da bir miktar para yani her şey e, bu mini valideci ediyor ve saflarda çok net aslında yani bu, bunun da görülmesi lazım yani ülkede ormanı korumakla görevli jandarma ormanı yok edeni koruyorsa orada bir terslik var diye bir düşünmemiz oturup e, bir görmemiz lazım bu gerçeği dolayısıyla hani e, evet çok İçimizin sızladığı ve bu haksızlıklar karşısında biraz kendimizi çaresiz hissettiğimiz ama aslında da çok güçlü olduğumuz bir konu, doğa konusu. Ee, ama bu, bu, bu, bu gerçekleri bilerek ve görerek de e, bundan sonraki eylem kişisel olarak da, e, toplumsal olarak da, sivil toplum örgütleri olarak da eylem rotamızı oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben herhalde. Evet, direnişte yani dinmiyor ve yükselişte olduğu da söylenebilir öte yandan bir de yaygınlık yaygınlıkta kazanıyor çeşitli gazetelerde başka yerlerde de var mesela gerek yeşil gazetede gerekse de artı gerçek internet gazetesinde görebiliyoruz. Bu Hatay'da dikmece köy'ünde yani depremin deprem alanında, Tarım arazileri ve zeytinlikler üzerinde yapılmak istenen deprem konutları için jandarma eşliğinde iş makineleriyle çalışma başlatılmış. Bu da yepyeni bir ee, depremlerinde. iki depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da acil kamulaştırılma kapsamına alınan ve toplu konut idaresi başkanlanınca yani TOKİ tarafından konut yapılması planlanan Antakya'ya bağlı Dikmece Köyü'nde de ilginç yani ilginç demek, hafifletmek olur aslında büyük bir e, vahim diyelim bir durum var. Vatandaşların mücadelesi sürüyor. Yani Antakya'ya 10 kilometre mesafede bir dağ köyü, Alevi bir dağ köyü, e, Dikmece'de dağlık arazide inşaat çalışmaları başlamıştı. İşte planlanan konut projesi kapsamında bulunan tapulu tarım arazilerine geçen günlerde şer konuyor. Yani taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için yapılan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulama bu şer. Hafta sonunda yani 29 Temmuz'da da jandarma eşliğinde bölgeye iş makineleri geliyor. İş makineleri her yerde zaten. Köylülerin duruma tepki göstermesinin ardından da jandarma ve vatandaşlar arasında arbede yaşandığı belirtiyor. En önemli noktalardan bir tanesi de tapu kayıtlarının silinmiş olduğu yani dikmece sahin, sakinleri geçim kaynakları olan ve on binlerce zeytin ağacının da yer aldığı tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmak iste, istendiğini söylüyorlar ve tepki gösteriyorlar. Hiçbir bildirim yapılmadı bize ancak 26 Temmuz itibariyle E-Devlet'te tapu kayıtlarının silindiğini söylüyorlar. Böyle bir e, ifade var. Köy meydanında toplanarak protesto yapan e, yürüyüşü yapan köylülerden Aysel Sabahat Olgun burada toplanmamızın amacı demiş arazilerimizin alınması. Şu an... Benim 35 dönüm arazim gitmiş durumda diğer tarım alanlarımız zeytinliklerimiz ve oturduğumuz yerler hepsi risk altında bunlar bizim gelir kaynaklarımız tarım alanlarımız diyor ve tepkilerin artması üzerine de çalışmanın geçici olarak durdurulduğu haber vardı Yeşil Gazete'de. Nöbet de başlamış. dikmeceiller iş makinelerinin yeniden gelme ihtimaline karşı gitmiş iş makineleri yani. Yeniden gelme ihtimaline karşı 30 Temmuz sabah saatlerinde bir araya gelerek toplantı yapıyorlar. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz diyorlar ve nöbet başlıyor. Artı gerçeğin haberine göre de <gülüyor> afedersiniz Dikmece köyünde Jandarma müdahalesinin evet. çok sayıda kişinin coplanarak gözaltına alındığı haber verdi, değil mi? Evet ee, yani bir önceki haberin hemen ardından e, jandarma bir kez daha müdahale olmuş Akbelen'de olduğu gibi e, direnenlere karşı e, ve çok sayıda kişiyi e, hem coplamış hem de gözaltına almış. Cop var, su var, biber gazı var ve gözaltı var. Hatay'dan bahsediyoruz. Yani TOKİ'nin zeytinlikler ve tarım arazilerine kalıcı konut yapım projesi artı gerçeğe demeç de veren Aysel Sabahat Ongun adlı kadın bizi tarlalardan çıkartmak istediler diyor. Çıkmayınca müdahale ettiler. Önce oğlum Mehmet'i ve beraberindeki üç kişiyi gözaltına aldılar. Onlar alınınca tepki gösterdik. Beni de yerlerde sürüklediler diyor. Ardından tekrar bir bergazı ve tazikli su sıkarak ikinci gözaltıyı yaptılar. Herkes perişan oldu demiş Aysel Sabahat Ongun. Biz hakkımız için mücadele ediyoruz. Tarlalardan çıkmak zorunda kaldık. Onlar da tarlalardan çekildiler. Şimdi gözaltına alınanların bırakılmasını bekliyoruz demişler. Bu da artı gerçeğin haberiydi de. Evet durum yani çok parlak gözükmüyor. Bir başka şey vaziyeti de mücadele haberi de şeyden bir protesto Rize'den geliyor. Söğütlü ve Balıkçı köylüleri sahil yoluna kurulan şantiyenin kaldırılmamasını protesto ettiler diye bir haber vardı artı gerçekte. Yani sahil yolu üzerinde hazine arazisi üzerinde özel bir şirket tarafından kurulan bir şantiye bu. İl özel idaresi yıkım kararı almış ama uyulmamış bu karara. Kaldırılmamış muhtar yıkım kararının uygulanmadığı gibi işgalinde devam ettiğini söylemiş. Merkeze bağlı Söğütlü ve Balıkçılar Köyü sakinleri bunlar. Tüylüoğlu Enerji Şirketleri'nden bir başka enerji şirketi bu. Kurulan ve 2022'de geçen yıl il özel idaresi tarafından yıkım kararı verilen şantiyenin kaldırılmaması üzerine şantiye önünde toplanıp protesto ediyor köylüler. Muhtar Adem Bozan da yıkım kararı uygulanmadığı gibi işgalde devam ediyor demişler. Bu aslında <gülüyor> bu arka arkaya okuduğumuzda şöyle bir yönü var. E, tabii, hemen her mücadelede böyle oluyor. Bir yerde mücadele özellikle basına da yer aldığında biraz kitleselleştiğinde birçok başka direnişin politik olarak çok aykırı görüyor olsalar dahi. Şimdi belki fark ediyorsunuzdur Akbelen direnişi ile ilgili komplo teorileri suçlamalar bunların zaten arkasında işte dış güçler de var terör örgütleri de var bilmem ne sosyal medyada çok yaygın işte hükümete yakın medya organlarında da bu tarz şeyler söylenebiliyor yorumlar yapılabiliyor. Ee, bunların alıcısı olan aslında kitleler mesela bu Rize'deki direniş bilmiyoruz tabii politik görüşlerini ama birazcık söylemlerinden özellikle muhtarın söylemlerinden daha böyle AKP'ye yakın oldukları belli olan köyler fakat onlar da mücadele girmiş durumda bu geziden sonra da böyle olmuştu metal fırtına başlamıştı işgal etmişti Renault fabrikasındaki işçiler ki onlar kesinlikle böyle gezici falan Değillerdi oradaki işçilerle yapılan mülakatları da hatırlıyorum o dönem evrensel gazetesinde başka yerlerde ama mücadelenin var ol, var olması bir e, yayılmayısının da önünü açıyordu ki hükümetin zaten her tür eyleme çok sert müdahale ediyor olmasının arkasında olan şeylerden bir tanesi bu, bu kimse ses çıkarmasın. Özdeş bu durumun siyasetten bağımsız bir tarafı da var. Bu şöyle, e, Türkiye'nin bir sürü yerinde çok farklı görüşlerden ve çok farklı yaşam biçimine, biçimine sahip olan noktalarda bu tip direnişlerin içinde yer aldım ben, gördüm, bizzat yaşadım. Ve ortak noktası şu, yani siyaset bölüyor, e, hayata dair herhangi bir konu bölüyor, işte ne bileyim ekonomi konuşsanız bölüyor, tartışma yaratıyor, Güvenlik konuşmuşsanız bölüyor, o doğru değil bu doğru, bu doğru değil o doğru şeklinde e, bir çatışma oluşuyor. Ama bir tek konuda e, insanlar bir noktaya geliyorlar doğa konusunda. Yani doğanın öyle bir siyaset üstü ve hayatın kendisiyle ilgili o kadar güçlü bir bağ var ki... O hayatın ta kendisi çünkü zaten hayatın evet, temeli. Aynen öyle. Çünkü kırsaldaki insanlığın görüşü ne olursa olsun, ister milliyetçi olsun, ister aşırı muhafazakar olsun, ister e, sol tabanlı olsun, CHP'li olsun fark etmiyor. Adam orada deresinin, ağacının e, o hayatların içindeki yerini, önemini görüyor ve Hı. o bağ kurmuş. Hı, hani buna Dolayısıyla... minik bir şerh ekleyeyim mi? Yani Mesela evet. Judy de yanıyor bir yandan. Ona kadar yani Cudiye mesela aynı oranda ses çıkmıyor oradaki orman yangınlarına dair. Buna zaten e, tepki gösterenler de oluyor. Bu Rize'deki köylüler pek Akbelen'den mesela söz etmiyorlar. Biraz Muhtar'ın açıklamalarından anlıyorsunuz. Biz bu konuyu cumhurbaşkanımıza taşıyacağız. Ondan sonrasını artık kendileri bir demiş. Onun sözünden okuyorum. İşte bu ee, nokta tam bir, bir, bir yani. Ee, e, yani orada şey var e, ama yani mücadelenin kendisi gene de yayılıyor çünkü gerçekten çok yaşamsal bir şey ama propagandanın henüz kırılamadığı da e, bu tarz durumlarda belli oluyor ee, ben... zaten bu çatışmayı yaratmak için devreye giren ve kullanılan e. bir mekanizma bu, bu, ve bu özellikle yapılan bir şey yani çünkü o, o mücadeleyi bölmek için Tabii. Akkölendeki herhangi bir insanla Rize'deki herhangi bir insanı aynı konuda doğayla ilgili mücadele konusunda alın birbirinin yanına koyun. Tabii Judy'yi bir de. E, Karadeniz'den hiç şehir görmemiş, vadiden çıkmamış iki tane yaşlıyı yan yana koydum. İnanın aynı dili konuşuyorlar. Peki bir son soruyla bitirelim. Süreyi de doldurduk, açmak üzereyiz ama can alıcı bir soru kalıyor ortalıkta havadası. Ee, başta muhalefet partileri olmak üzere neden topluca bu doğa yıkımlarına karşı daha yüksek bir ses çıkartmıyorlar koskoca e, şey, altılı masa vardı mesela Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti e, Deva Partisi Memleket, Gelecek Partisi falan. onlardan niye hiç ses çok az duyuluyor onu da ayrıca konuşmak lazım evet onların evet. Bu şu, şu şu durumda sesinin zaten çok güçlü olma ihtimali yok. Yani orada birebir ağaçla beraber yaşayan insanın sesinden daha kuvvetli olamaz ki yani. O... sadece destek olması gitmeleri lazım ve yani neyse bunu evet. ayrıca etraflıca konuşmamız tabii devam edecek konuşmalarımız. Süreyi de doldurduk. Peki hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.